Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu gece nasıl sabahladın ey Mali'nin oğlu Haris, diye sordu. Haris'in, ey Allah'ın Resulü, tam bir mümin olarak sabahladım, demesi üzerine de, her hakkın bir hakikatı vardır. Peki söyle bakalım senin bu söylediğinin hakikatı nedir, buyurdular. Haris şunları söyledi. Dünyadan vazgeçtim. Gündüzlerimi susuz, gecelerimi ise uykusuz geçiriyorum. Ben adeta Rabbimin araştırmasını seyretmekteyim.